94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de beraberiz yine bir cuma günü canlı yayında ben Melis Behlil Ben Yeşim Burul Bu haftaki programımız Wiz Khalifa ve Izzy Azalya'dan açtık Go Hard or Go Home Fast and Furious dizisinin yedincisi geldi Furious 7 hızlı ve öfkeli 7 7 yani çocuklar doğdu büyüdü Yetişti. <gülüyor> Mezun oldular neredeyse. Fast and Furious başlayalım. Evet. E, daha da giderdi de daha geleceğiz bu konuya. E, karakterlerden birini kaybedince herhalde artık sürdürmezler diye düşünüyoruz. Evet bu hafta altı yeni filmimiz var sinemalarda e, ve e, ayrıca Festival başlıyor tabii ki yine bol bol festival konuşacağız. Ama onlara geçmeden önce her zaman gibi iletişim bilgilerimizi verelim biz size. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise. Sinefiller gmail.com gmail Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Melat Behl ile de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler anne. Evet, altı yeni filmimiz var dedik. E, bunlardan ilkiyle başlayacağız. Fast and the Furious 7. E, e, dediğim gibi Fast and the Furious özellikle aksiyon filmi sevenlerin... ...ve de araba yarışı yarıştırmaya meraklı olan genç seyircilerin... ...belli bir özellikle spesifik bir izleyici kitlesi var. Hızlı ve öfkelinin. E, onlardan aldığı gişe e, hasılatıyla... ...uzun süre devam eden serilerden birine dönüştüm. Bu yedincisini James Wan yönetmiş ve e, başrollerde de e, yine e, alıştığımız isimler var. Zaten en temel karakterlerden biri Van Diesel. Bu filmde ona e, maalesef kaybetmiş olduğumuz Paul Walker eşlik ediyor. Zaten ee, ilk filmden beri temel ikili filmin e, baş karakterleri onlar... Ayrıca Dwayne Johnson, The Rock, Michelle Rodriguez. Jordana Brewster ki o iki kadın karakter de başından dedim. beri varlar. Ve bu filmde yeni ilave, filmin yeni kötü adamı ise Jason Statham, İngiliz kötü olarak bu filmin yeni kahramanı kötü kahramanı. Evet, bir suikastçıyı canlandırıyor. Daha önceki filmlerden birinde kardeşini öldürmüş Fast and Furious ekibi. Bu dünyanın dört bir yanında arabalarla çeşitli numaralar yapan bir ekip olarak da biliyoruz. Bir yandan casusluk işlerine de giriyorlar. Aslında ilk filmde oldukça basitti. Biri polisti. Biri işte araba yarıştırıyordu. Aslında yapmaması gereken bir yasalışı şekilde. Polis olan da Onların arasına sızıyordu. Ondan sonra iş büyüdükçe büyüdü. Bir kontrolden çıktı. Ben birkaç tanesini gördüm arada. Dünyanın dört bir yanında böyle Rio'da çekilen, Tokyo'da çekilen e, mali etkileyici görselleriyle. E, Justin'ın Yönetiyordu daha önce 6'yı o yönetiyor olduğu için ve e, onun kurgusu tam bitmeden 7'nin planları başladığı için o devam etmemiş e, hani yeterince odaklanamayacağı için ve James Wan'a geçmiş. O da ilginç aslında Wanda çünkü başka bir dizinin yaratıcısı Testere dizisinin ve aslında bir korku filmi yönetmeni olarak tanınıyor. ama Bu sefer Furious 7 e, hızlı ve öfkeli 7'nin yönetmeni olarak görüyoruz kendisini. Paul Walker hayatını bir aslında gayet ironik ve trajik bir şekilde bir araba kazasında kaybetti. Bu filmin çekimleri sürerken ve çekilmemiş de çeşitli sahneleri varmış o noktada. O yüzden normalde geçen sene geçen yaz gösterime girecekken yani bu film bir sene rötarla giriyor. Bütün dünyada bu hafta sonu girecek. Arada Paul Walker'ın kardeşlerini de kullanmışlar. Body double işte... Şey olarak onun yerine bir dublör gibi mümkün olduğunca teknolojiyi de kullanarak işte pek çok insandan destek alarak bazı sesleri tekrar kaydederek o yüzden de tabii yapım süreci beklenenden çok daha uzun olmuş. Evet hızlı ve öfkeli serisini sevenler için serinin son filmi yedincisi bu hafta vizyonda sonuncusu olma ihtimali çok yüksek. Ee, Paul Walker'da son kez izlemek için bu da son şansınız. Bir de Kurt Russell var bu arada filmde onun ufak bir rolü var bir sonraki filmde daha büyüyecek bir rol olarak düşünülmüş o aslında ama onun olup olmayacağını... E Yani ben bilmiyorum daha bildiğim kadarıyla çok net bir açıklama yapılmadı. Gerçi ben e, HoloDurian makinasının her şeye rağmen e, çarklarını döndürmeye devam ettiğini düşünenlerden biriyim. Dolayısıyla Paul Walker's'ız bir formülasyon bulma ihtimalleri de yüksek olabilir. Eğer bu çok iyi bir şey yaparsa. Bence bu çok iyi yani bence de bu çok iyi işe yapacak. O kesin. Şu andan bile ön satışlardan acayip bir gişeye gidiyor. Ee, ama o biraz da işte Paul Walker yüzünden ve e, onun da hayranları, hayran kitlesi çok büyük e, hızlı ve öfkeli izleyicileri arasında. O yüzden sekiz daha riskli bir iş olabilir. Bir de hele ondan sonra saygısızlık olarak görünürse o yokken yapılmasına o riski almak isterler mi bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz. Evet haftanın bir de e, böyle bir komedi dramı var. The Cobbler bizde şans ayağıma geldi adıyla vizyona giriyor e, oyunbaz bir isim Türkçe isim bulmuşlar konusunda e, yola çıkarak e, kobler aslında ayakkabı tamircisi e, demek e, ama e, burada e, bu ayakkabı tamircisinin başına gelen enteresan e, bir olay e, onu birazcık fantastik e, bir boyuta taşıyor Thomas McCarthy ve Paul Sado'nun beraber yazdığı senaryodan McCarthy yönetmiş filmi. Kendisi daha önce e, The Station Agent, Hayatın İçinden, e, The Visitor ve Kazananlar Kulübü gibi filmleri de yönetmişti. E, filmin başrollerinde Adam Sandler, Ellen Barkin, e, Melanie Diaz, Dustin Hoffman e, ve Steve Buscemi yer alıyorlar ve Adam Sandler'ın e, canlandırdığı Max Simkin üzerine kurulu bir film. New York'ta yaşıyor. Ailenin kuşaktan kuşağa geçen e, küçük dükkanında ayakkabı tamircisi olarak çalışıyor. Kendi halinde küçük bir zanaatkar e, ve oldukça sıkıcı bir hayat olduğunu düşünüyor. Her gün bambaşka hayatlar yaşayıp gelen e, insanların ayakkabılarını tamir ediyor. Ta ki e, bu küçük dükkanın e, alt katında deposunda bir e, ...eskiden kalma bir alet buluncaya kadar ve o alet önünde bambaşka bir imkan açıyor. Bunu da açıklıyorum çünkü fragmanda anlatıyor çok net olarak. Ee, İngilizce'de bir teyim vardır. Türkçe'de kendini başkasının yerine koyma anlamına hmm. gelir. Onun ayakkabılarını giymek. Ee, bu bulmuş olduğu antika ayakkabı tamir aleti aslında tam olarak bunu gerçek kılıyor. O, o aletle tamir ettiği ayakkabıları giydiğinde o kişiye dönüşüyor cinsiyeti, rengi, ırkı, yaşı, canlı boyu canlı olup olmadığı <gülüyor> dahil olmak üzere. Evet, ölmüş bir ayakkabısını giydiğinde mesela bir zombiye dönüşebiliyor. E, dolayısıyla Max birden bire e, sonsuz imkanlar karşısında buluyor ama bir taraftan da e, uyarılıyor da çünkü bu aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk demek. Evet, büyük güçle büyük sorumluluk geldiğini hele New York'ta geçen bir hikayede gayet iyi biliyoruz. E, filmin e, müzikleri de bir hayli keyifli. Yani haftanın biraz böyle daha hafif eğlenceli. Adam Sandler sevenlere yönelik filmi bu. Eee müziklerini de John Debney yapmış. Biz e, ana tema müziğine çalacağız şimdi kaldırdan. Sayama geldim. Haftanın yeni filmlerinden onun anatema müziğini dinledik. John Debney bestesiyle. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de canlı yayındayız ve haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta üç yerli yapım gösterime giriyor. Bunların iki tanesi komedi. O ikisiyle devam edeceğiz. Ee, çok aydınlatıcı fragmanları veya basın bültenleri yok. Bunu söyleyelim öncelikle. Çok e, iç açıcı halleri de yok olan e, bülten ve e, fragmanlardan, Bunlardan biri aşkopat, e, yetiştirme yurdunda büyüyen üç arkadaşın kendilerine hayat kurma çabası. Ama e, komedi, gerçi bir yerinde fragmanın melodrama döner gibi yapıyor. İkimiz de görmedik filmi, e, o yüzden tam türünü bile şu anda size söyleyemiyoruz. İşin içine bir e, unutulmayan bir aşk da giriyor, bir, bir ağlayan bir kadın, bir adam görünüyor arada. Sonra yine çeşitli belaltı küfürlerle dolu komedi sahneleri devam ediyor. Ee, filmin yönetmeni Haydar Işık, Oyuncular Doğuş, Afrikalı Ali, Teoman Gelmez, Yıldız Asyalı, Hakkı Bulut ve Selahattin Taşdoğan. Haftanın diğer e, yerli komedi filmi ise e, aslında daha önceden e, vizyona girmesi duyurulmuş ama bir şekilde ertelenmiş olan bir film. Figüran adını taşıyor. E, bu da Tolga Çetin'in yönettiği bir film Senaryosunu Süheyl Tosun ve Sefa Demir Birlikte yazmışlar Başrollerinde Ceyhun Fersoy, Serenay Aktaş Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk Umut Oğuz yer alıyorlar Burada da Bir figüran Çok iyi bir senaryoya sahip olduğunu Düşünüyor aynı zamanda aslında Başrol oynayacak kadar da yetenekli bir oyuncu olduğuna inanıyor. Ee, bir de çok yakın bir arkadaşı var o da ışıkta asistanlık yapıyor ee, Cempo adında ee, bu ikisi bir şekilde kendi filmlerini yapmayı kafaya koymuşlar ama e, hani nasıl yapacaklarını bilemiyorlar ee, iyi fikir olarak da çalıştıkları filmin setinde e, o dizinin çalıştığı dizinin setinde dizinin başrol oyuncusu olan kadın oyuncuyu Pelin Şafa kandırıp eğer ona başrol oynatırsak işte sermayedar da buluruz filmimizi de yaparız diye düşünüyorlar bir şekilde e, Pelin Şafak'ın sempatisini kazanıyorlar ama bu arada da hani kendi dizi setlerinin altını üstüne getiriyorlar. Ee, biraz böyle slapstick tarafı olan e, bir komedi. Aynı zamanda işte bu dizi ve sinema sektörüne de içeriden bakması itibariyle. E, evet bunlar zaten gayet sık karşımıza çıkan birkaç haftada bir, bir dizi ya da film çekme hikayesi e, görüyoruz. Sektörün kendi kendine anlatması. Ee, bu ikisi de haftanın yerli komedileri Ayrıca iki tane de korku filmimiz var Ve onlara, onlardan birinin bir klasiğin müziğiyle geçeceğiz ee, 40. yılında sinemalarımıza geliyor sonunda ee, İlk kez İlk kez Texas Chainsaw Massacre Texas katliamı adıyla gösteriliyor bizde de bugün itibariyle sonunda. Evet hatta 41 yıl geçen sene 40. yılında bu e, temizlenmiş kopya çıktı bize biraz geç geliyor e, ve filmin müzikleri de e, yönetmen Toby Hooper ve Wayne Bell tarafından yapılmış şimdi e, filmin ana temasıyla devam ediyoruz. just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art. The remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed the head or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the Goolish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues. Come <laughs> on. Evet, dinlediğimiz müzik bu hafta vizyona giren, tam 41 sene sonra vizyona giren Texas Chainsaw Massacre'ın Texas Katliamı adıyla bizde vizyona giriyor. Bu artık kült korku filminin tema müziğiydi. Toby Hooper filmin yönetmeni ve Wayne Bell'in birlikte ortak besteledikleri bir parça. Evet, bu hafta bence korku ve gerilim türünü sevenler için iyi bir hafta. Çünkü hem e, böyle bir uluslararası sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri vizyona giriyor. Aynı zamanda bir tane de yerli Türk-i korku gerilimimiz var. Cinli falan, bizde sevilen türden. E, o yüzden önce Texas'la başlayalım. Evet, 1974 yapımı Texas Chainsaw Massacre, Texas Katliamı. E, gerçek bir hikaye, dayandığı da bir iddia ediliyor ama korku filmlerinde sık sık gördüğümüz bir şey aslında. Ee, zamanında gayet düşük bütçeli hiç öyle bir iddiası olmadan e, yani bir stüdyo filmi falan olmadan ortaya çıkıp müthiş bir hayran kitlesi ediniyor ee, hatta işte insanlar korkudan ayılıyorlar bayılıyorlar yani Ve o zamandan beri yaşımın da dediği gibi hani korku türünün en önemli filmlerinden biri olarak devam ediyor. Başrollerde Marilyn Burns, Alan Danciger, Paula Partain, William Vail, Terry McMinn yer alıyorlar. Ve e, bir grup e, arkadaş, genelde olduğu gibi ama hani bu onların hepsinden önce gelenlerden. E, bir grup arkadaş, gençler aralarından birini çocukluk evine ziyarete gidiyorlar. Ve e, insan yiyen bir ailenin. ...eline düşüyorlar. Zaten... ...Teksas katliamı orijinal adında... ...Chainsaw Massacre herhangi bir katliam değil... ...elektrikli testereyle o katliam yapılıyor. Ee... Bu böyle slasher dediğimiz... ...özellikle kesmeli kanlı... ...hani o gore dediğimiz... ...türe giren de hani ilk önemli... ...hani o türün önünü açan... ...filmlerden biri de. 74'te vizyona girdiğinde filmin sloganı... ...hayatta kalan kim olacak... ...geriye hangi parçaları kalacak imiş. Ee, çünkü hakikaten böyle bir işte... Mezar soyguncusu işte hani gömülmüş bedenleri çıkartıp hani onlara bir şeyler yapılması iddiaları üzerine büyük babalarının mezarını ziyaret etmek isteyen iki kardeş ve onların arkadaşları bir de aynı zamanda ailelerin eski çiftliğini uğramaya karar verince maalesef Leatherface, Deri Surat olarak bilinen bu filmle... ...bir anlamda bir anti kahraman olarak... ...bir korku filmi... ...karakteri olarak ortaya çıkan... E, ...ve de sinema tarihinin en korkutucu... ...figürlerinden biri olan değil mi... ...Jason var, o var... ve Elm Sokağı'nın... Evet, Freddy var. Freddy pardon. Freddy var. E, evet yani... Onlardan Lover biri. Onların arasında yer alıyor. Bir de tabii hani bu kadar... E, ...tutulunca... Daha sonra remake'leri, yeniden yapımları, varyasyonları da ortaya çıktı geçtiğimiz on sene içerisinde. Fakat e, hemen tekrar hatırlatalım bu hafta e, Türkiye'de ilk defa sinemalarda 41 sene sonra Texas katliamı. Evet haftanın diğer e, korku, gerilim filmi ise Münafık Ee, bu da haftanın yerli yapımlarından biri. Özkan Aksular'ın kendisinin yazıp yönettiği bir film bu. Başrollerde Levent Sül'ün, Zeynep Okan, Özer Arslan, Gülis Şirinyan, Hakan Salınmış yer alıyorlar. Ee, burada da e, Valeria adlı e, Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye gelen e, genç bir kadın var. E, eski sevgilisinin yaşadığı Nalbant Köyü'ne geliyor Türkiye'ye. Orada Doğaüstü güçler olduğuna dair bir şeyler duyuyor. Özellikle işte bir kadının evinde bu tarz parapsikolojik şeyler olduğunu düşünüyor. Valer da Sovyetler Birliği'nde parapsikoloji enstitüsünde çalışan biri. Onları araştırmak üzere geliyor ama bunun üzerine kayboluyor. Bu arada hani sevgilisi Nazım ve hani o evde Ee, yaşananların tam olarak ne olduğu da bilinemiyor ee, aradan yıllar geçiyor bu sefer e, bir e, aile bu e, Nazife Hanım'ın e, o evde oturan cinli Nazife olarak bilinen hanımın e, artık felç geçirmiş halinde e, torunları onu ziyarete geldiğinde bu sefer bu karanlık güçler onlara musallat oluyor Evet bir takım karanlık güçler birilerine bir şeylere musallat oluyor zaten hep Türkiye'de. Ee, korku filmlerinde de sık gördüğümüz bir tema. Ee, evet bu hafta altı yeni film dedik ama tanıttığımızdan da anlamışsınızdır. Ee, genelde böyle daha bir e, popüler filmler, daha tür filmleri. Zira tabii ki bu hafta e, film festivali başlayacak. E, bu gece açılış töreni gerçekleşiyor e, ve biz birazdan... ...onlarla devam edeceğiz ve gösterilecek filmlerden birinden e, bir parçayla şimdi devam ediyoruz. E, bu senenin çok da beğenilen filmlerinden biri, A Most Violent Year. E, gerçi ben bir ön gösterimde geçtiğimiz hafta gördüm. Beklentiyi o kadar yüksek tutmamak daha faydalı film için. E, film 1981 yılında New York'ta geçiyor ve müzikleri de buna uygun şekilde... ...o yüzden şimdi bir Marvin Gaye parçasıyla devam ediyoruz. Enercity Blues. It thinks we're all a mother Who are they to judge us? Mother, mother Simply calls sweet where I belong. City Blues Bugün hatta bu gece başlayacak olan 34. İstanbul Film Festivali'nde e, Akbank Galaları bölümünde gösterilecek A Most Violent Year filminde kullanılan parçalardan biriydi Evet e, yarın itibariyle başlıyor aslında festival ve 19 Nisan'a kadar devam edecek Biz de programımızın geri kalan kısmında özellikle e, bu önümüzdeki hafta boyunca gerçekleşecek olan festival kapsamındaki etkinliklerden bahsetmek istiyoruz size. Evet, e, öncelikle yarın akşam daha eğlenceli bir etkinlik var Kadıköy'de. Film hafızasıyla Kadıköy ve gece yarısı çılgınlığı, e, pardon gece yarısı çılgınlığı haftaya e, yarınki Kadıköy. Altıdan itibaren e, dünya Stereogan, Lal, Masal Evi, Liman Kafesi, Fluo Trip ve Herada e, bir parti yapılıyor e, çeşitli mekanlarda... Biletini gösterenlere indirimler var, katılımcılara sinema sohbetleri ve ödüllü yarışmalar var. Bu film hafızasının sene boyunca yaptığı zaten bu tip partilerin Kadıköy'e ve birkaç mekana birden yayılmış hali festival özel versiyonu. Bu sene Rex'te de iki salon birden kullanıyor festival. O yüzden karşı tarafta normalde olduğundan daha fazla bir mevcudiyeti var. Bu işin başlangıç partisi. Ee, bunun dışında tabi e, etkinliklerde daha ön plana çıkanlar sinema dersleri söyleşileri Bunların da aslında biraz ağırlığı ikinci haftada ancak e, yine de bu haftada e, çarşamba ve perşembe özellikle bahsetmek istediğimiz iki etkinlik var Çarşamba günü Reha Erdem ve Kozmos film gösterimi ve sinema dersi gerçekleştiriliyor. 8 Nisan çarşamba 2'de film gösterimi 4.30'da sinema dersi Akbank Sanat'ta gerçekleştirilecek. Bunun Kozmos'un özellikle gösterilme nedeni de şuymuş. Hayat varla 2009'da ödül alınca Reha Erdem bir sonraki filmi için yapım desteği kazanmış. Ve İstanbul Film Festivali desteğiyle çekilmiş Kozmos. Burada da e, film gösterimi gerçekleşecek. Ardından da hem kendi genel olarak sinemasını hem de tabii daha spesifik olarak Kozmos'u tartışacak Reha Erdem seyircilerle. İlk filmi aydan beri e, Türkiye'de en önde gelen, en kendine özgü yönetmenlerden biri. E, böyle bir söyleşi fırsatını müsaidseniz kaçırmayın deriz. Bu çarşamba 2'de gösterim 4.30'da sinema dersi. Yarın ayrıca saat 14'te Akbank Sanat'ta 11. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri gösterilecek. Akbank Kısa Film Festivali Türkiye'nin en uzun soluklu kısa film festivallerinden biri. Bu senede İstanbul Film Festivali kapsamında... Ee, seçilmiş olan hem e, ulusal kategoride en iyi film işte mansiyon almış olan filmler ve uluslararası kategoride en iyi film ve e, mansiyon almış filmleri toplu bir gösterimde yarın saat 2'de Akbank Sanat'ta izleyebilirsiniz. Gösterimler ücretsiz. Onun altını hemen çizeyim. Evet hafta içindeki bir başka e, etkinlik söyleşi Sinematekin kuruluşunun 50. yıl dönümü e, anısına bir e, panel toplanıyor bir söyleşi yapılacak. 9 Nisan Perşembe saat 4'te İstanbul Modern'in sinemasında gerçekleşecek bu e, 15 sene kadar süren. Sinematik macerası konuşulacak 1965-1980 arasında tabii 10 kutlar anılacak kurucularından e, aramızdan e, o da ayrılığı 20 yıldan fazla oluyor. E, Hülya Uçansu moder moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi Cevat Çapan, Atilla Dorsay, Zeynep Oral, Vejdi Sayar ve Jacques Shalom konuşmacı olarak yer alacaklar. Evet bu da e, hani Türkiye sinema tarihinin çok önemli bölümlerinden biri. Bence hani bugün tekrar hatırlanması gerekiyor. Bugün sinema teke olan ihtiyacımızı hani, çok sık dile getiriyoruz ama e, geçmişte neler yapılmış, nasıl yapılmış, ne koşullarda yapılmış onları da hatırlamak ve yeni kuşakları hatırlatmak açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Melis'in dediği gibi 9 Nisan Perşembe saat 16'da İstanbul Modern'de. Evet, e, demin de dediğimiz gibi etkinlikler devam edecek ve biraz daha ağırlıklı olarak e, ikinci hafta gerçekleşiyor. İstanbul Film Festivali normalde e, dünyadaki pek çok diğer festivalden daha uzun. Maksimum süresi zaten Uluslararası Festivaller Birliği'nin e, belirlediği. Zaten böyle bir e, bizim festivalin olduğu kadar iki haftayı pek geçemiyor nasıl olsa. E, o yüzden de... Uluslararası etkinlikler daha çok ikinci haftada e, yoğunlaşıyor yarışmalar da ikinci haftada gerçekleşiyor yarışma gösterimleri e, bu nedenle daha çok uluslararası konuğu gelecek hafta göreceğimizi ümit ediyoruz. Evet önümüzdeki hafta daha detaylı hani önümüzdeki hafta da bahsedeceğiz size bir sonraki haftanın etkinliklerinden ama şimdi tekrar bir müzik arası verelim ve festivalde yine gala filmleri kapsamında gösterilecek olan Paul Thomas Anderson'ın son filmi Inherent Vice'de kullanılan bir müziği dinleyeceğiz. Mina Rippert'in seslendirecek Le Fleur. Somebody wear me to the fair Will a lady pin me in her hair Will a child find me by a stream? Born. It blooms to spread love and joy Faith and hope To people know Inside every man Lives the seed of life If he looks within ...den dinledik Le Fleur, e, ...bu gece... ...açılışını yapacak olan İstanbul Film Festivali'nin... ...Akbank galalarında gösterilecek... ...Inherent Vice filminin... ...soundtrackinden geldi... ...bir Paul Thomas Anderson filmi... E, ...önümüzdeki aylarda gösterime de girecek muhtemelen... ...ama biz hem müziklerini sevdik... ...hem ben filmi de çok sevdiğimi... ...tekrar söyleyeyim geçen haftada söylemiştim... E, ...önümüzdeki iki hafta boyunca... Bu filmlerle bol bol içli dışlı olacağız tabii. Şimdi onlardan biraz bahsetmeye devam ediyoruz. İstanbul Film Festivali'nin e, ön plana çıkan filmleri. E, geçen hafta da söylediğimiz gibi yine yani yoğun bir program ve de... E, ...hakikaten bir sürü bir sürü film var yine. E, yavaş yavaş e, konuklar da belli olmaya başladı. O yüzden mesela... Ee, geçen hafta Phoenix'ten bahsetmiştim ben yüzündeki sırdan Christian Petzold'un da geleceğinden ve e, filmin gösteriminde burada bulunacağından e, haberimiz oldu onu hemen duyuralım ee, bazı filmlerinde yapımcıları burada olacak mesela Peter Greenaway gelmiyor ama e, Eisenstein e, Meksika'da filmi için yapımcı burada olacak Söyle işte e, bulunacak onlar da yavaş yavaş belli oldu programda Ee, yani Akbank galaları tabii her sene bunu hep konuşuyoruz bir yandan evet en öne en plana çıkan filmler en e, konuşulmuş beklenen merak edilen filmler ama bir yandan da onlar zaten dağıtım buldukları için aslında hani festivalde ayağımıza gelmiş bir sürü çok farklı ve başka türlü ulaşamayacağımız film varken e, Akbank galalarını e, belki de öncelik vermemek gerekiyor onu da tekrar hatırlatın. Bu arada bir kısım filme şimdiden ek gösterim konmuş. Biletleri bittiği çok fazla rağbet gördükleri için onun da altını çizelim. Ee, film festivalinin ana sayfasından hangi filmlere ek gösterim konduğunun bilgisine de ulaşabilirsiniz. Evet film.iksv.org film, film festivalinin e, web sitesi ve de e, hemen hatta paylaşalım sizle bu ek filmleri. Evet. İdil Biret üzerine bir belgesel var mesela İdil e, Biret bir harika çocuğun portresi adında onun için bu çarşamba Pera Müzesi'nde saat 5'te bir ekstra gösterim var. Demin müziğini çaldığımız Inherent Vice gizli kusur filmi için önümüzdeki cuma gece yarısı atlasa ekstra gösterim konmuş. Ondan sonra da daha çok ikinci e, haftada ekstra gösterimler eklenmiş ki e, bunların arasında Rimolar ve Zimolar kasabada barış olması da çok mutluluk verici. Keşke sinemalarda oynarken de bu kadar büyük bir talep olsaydı filme. <gülüyor> bu geçtiğimiz yıl içerisinde kaybettiğimiz e, ünlü sinema insanları anısına anılarına bölümünde Richard Attenborough için Oh What a Lovely War, ani tatlı savaş filmi gösterilecek. Attenborough'nun bu ilk yönetmenlik denemesi savaş karşıtı olma özelliğiyle dikkat çekiyor 1970 yılında da Altın Küre'yi almış O yüzden hani çok sık izleme şansımız bulamayacak, bulamayacak olduğumuz filmlerden birim Bir diğer geçtiğimiz sene kaybettiğimiz ünlü isim Laurent Bacall için ise kara film türünün, film noir'ın en önde gelen e, örneklerinden biri The Big Sleep, Derin Uyku gösterilecek. Başrollerini Humphrey Bogar'la paylaştı. Evet ona emekte görmek çok mutluluk verirdi tabii de şimdi ah, olamıyor. Ayrıca ünlü belgeselci Michael um, Glauweger'ı Gla geçen sene kaybetmiştik. E, onun başı yapısı Working Man's Death işçinin ölümü gösterilecek bu da benim e, tavsiye ettiğim filmlerden biri özellikle belgesel sever dinleyicilerimiz için e, Bob Hoskins e, anısına Mona Lisa gösterilecek Neil Jordan'ın 1986 yapımı filmi Ben onu sinemada gördüğümü hatırlıyorum. Bir yaşlı hissettiriyor insanı tabii. Onu ben de sinemada izlemiştim. Ee, ama e, sinemada izlemediğim, izlemek isteyeceğim e, bir diğer film... ...Mike Nicholson, Who's Afraid of Virginia Woolf'u... ...Kim Korkar, Hain Kurt'tan e, filmim. 66 yapımı bu filmde Nicholson anısına gösterilecek. Festival kapsamında başrollerinde Elizabeth Taylorlar Richard Burton'ın olduğu bu filmde bence... Büyük perdede izlemeye değer filmlerden birim. İtalyadan Francesco Rosi'nin anısına kentin üzerindeki Eller e, gösterilecek. E, bu da 63 yapımı filmi. E, kentin üzerindeki Eller filmin adıyla bile bugün çok anlamlı geliyor bize. Çünkü bu da belediye meclisi seçimleri öncesinde Napoli'de geçiyor. Politikacılar ve inşaat şirketi sahiplerinin kentsel dönüşüm adı altında yapılacak yeni binaları halka nasıl hizmet olarak sunduklarını anlatıyor. Ee, hmm. Dolayısıyla bence hala çok anlamlı Rossi'nin 63 senesinde bu konulara el atmış olmasın. Eli Wallach'ın İyi, Kötü ve Çirkin The Good, The Bad and The Ugly filmi Sergio Leone'nin klasiği Eli Wallach'ı anmak için gösterilecek. Ve Robin Williams'ı anmak için de Good Will Hunting Can Dostum, Gus Van filmi gösterilecek bu kapsamda. Evet, e, retrospektif pek gerçekleşmediği için daha çok bu bölümde eski filmleri sinemada görme şansımız oluyor. E, ben biraz bu konuklu gösterimlerden e, ilk hafta dediğim gibi biraz daha az ama e, yine de biraz bahsetmek istiyorum. Bir de tabii Türkiye'den e, yönetmenler olduğunda Daha mümkün oluyor. Bu yarışma filmlerinde ikinci hafta e, ulusal yarışmanın neredeyse tüm gösterimlerinde yönetmen e, gösterimde orada oluyor ve de e, filmden sonra bir soru-cevap düzenleniyor. Yani bir filmi festivalde görmenin en aslında anlamlı ve heyecan verici yanı o zaten e, Salı gününe kadar bu hafta sonu henüz mesela böyle bir gösterim yok. Salı günü e, Kelebeğin İzi ile başlıyor bir belgesel bu ama Ramses filmin yönetmeni burada olacak. E, kendisi çarşamba günkü gösterimde de bulunacak. Aynı gün e, çarşamba günü Edil Biret'in gösterimlerinde mesela yönetmeni e, yine gösterimde olacak. E, festival e, Belgesellerin yönetmenleri bir hale burada gibi görünüyor. Ama mesela gelecek hafta cuma günü e, onur ödülü verilenlerden Nebahat Şehre'de Seyit Han'ın gösterimine katılacak. O da e, kendisini görmek için hoş bir fırsat olabilir. Aynı gün Yılmaz Atadeniz'de Maskeli Beşler filminin gösteriminde ve Süleyman Turan Dikkat Kan Aranıyor filminde İstanbul Modern'de seyircilerle buluşacaklar. Ee, sinema tarihi sevenler için From Caligari to Hitler daha önce... Rüdiger Zükslan zaten e, Alman sinema tarihine bakan başka bir film yapmıştı. Şimdi farklı bir dönemine yöneliyor. E, ve hem perşembe hem cuma günleri e, gerçekleşecek gösterimlerde Kaligari'den Hitler'e filminin yönetmeni Rüdiger da seyircilerle buluşacak. İkinci hafta dediğimiz gibi daha yoğun onu gelecek haftaya saklayalım. Heyecanla bekliyoruz. Daha e, fazla yabancı konulu olduğu, yarışma filmlerinde olduğu bu ikinci haftayı. Bu sene tabii her sene olduğu gibi aslında benim e, en favori bölümlerimden biri belgesel bölümüm. Hem ulusal e, belgeseller hem uluslararası belgesellerin niteliği her geçen sene geçtiğimiz 10 yıl boyunca arttı, artmaya da devam ediyor. E, bu sene e, belgesel koşağında e, Almanya'da Berlin'de gösterilen e, ve orada izleyenlerin de e, çok beğendiği, tavsiye ettikleri bir film geliyor. Benim de merakla beklediğim B-Movie Last and Sound in West Berlin 1979-1989. Bu B filmi Batı Berlin'de Şehvet ve Müzik 79-89 e, arasında anlatan bir film. Filmin yönetmeni York Ahope, Klaus Mack ve Heiko Lange e, ve... Bu 79-89 arasındaki 10 yıllık dönem boyunca Batı Berlin'e e, nasıl e, bir alt kültür merkezi olarak hem müzikal anlamda hem de diğer e, kültürlerle eklemlenmesi anlamında ne kadar dinamik bir yer olduğuna bakıyorlar. Ve daha önce de zannediyorum seyircilerle hiç buluşmamış e, footage'ları, çekimleri kullanıyorlar. Buldukları filmleri, bulunmuş filmleri e, ve e, bu filmin gösterimiyle bağlantılı olarak bir de parti olacak önümüzdeki hafta. Önümüzdeki cumartesi onu bilahare hatırlatırız. Önümüzdeki cuma dinleyicilerimize tekrar. Ee, ama bu hafta programımızı e, bu filmde de müziklerini duyabileceğimiz bir grupla kapatmak istiyoruz. Ve de 1980'lerden bir parçayla. Evet, Oraya geçmeden önce ama e, ben yarın Sedef Düğme, e, Patris Guzman'ın belgeseli ve... E, Ee, ustalar bölümünden Konçalovski'nin yeni filmi Postacının Beyaz Geceleri bu filmde Venedik'te en iyi yönetmen almıştı. Ben onlarla başlıyorum. Onu da duyuralım dinleyicilerimize. Ee, belki oralarda görüşürüz. Ayrıca Dumo'nun Küçük Serserisi var. Yarın akşam Little King'in. Onu da hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize hemen. Bir de tabii programı bitirmeden önce 106 yıldır e, bu dünyanın en uzun yaşamış sinemacısı programı e, olarak da bildiğimiz en üretken isimlerinden biri. Portekiz sinemasının babası önde gelen ismi Manuel de Oliveira'yı geçen hafta kaybettik. Onu da anarak size veda etmek istiyoruz. Evet, kapanışı Malarya topluluğundan yapıyoruz. Your Turn to Run. Ee, ayrıca Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Melahat Behlile çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler anne tekrar. <gülüyor> Herkese iyi festivaller. İyi hafta sonları.